Merhaba, sudan geleni hoş geldiniz. Ben Akgün İlhan. Bu hafta konumuz ekolojik sanat. Ekolojik sanatın Türkiye'de önce isimlerinden biri de bugün stüdyomuzda bizlerle birlikte. Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi hey heykel bölümünden Doçent doktor Alaaddin Kirazcı açık radyomuzda. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Evet, bugün kent bahçeciliğinden ve aracılığından tutun da organik tohumlardan yapılmış heykellere kadar e, pek çok farklı sanat çalışmalarıyla sözü Alaaddin hocamıza vereceğiz. Sanatın sadece gösteri salonlarında sergilenen objelerden ibaret olmadığını... ...doğanın içinde de en yalın haliyle yaşatılabilen bir olgu olduğunu ispatlayan... ...çok güzel zihin açıcı çalışmalarınız var. Onlardan bahsedeceğiz. Ama hocam ilk e, sorum size hani siz heykel bölümü mezunusunuz, heykeltüraşsınız. Nereden hani heykelden ekolojik sanata taşıdı hayat sizi ben onu merak ediyorum. Hem de biraz ekolojik sanattan da bahsetmiş oluruz. Evet. Um, şey... Um... Yani bir lisansı, yüksek lisansı ve sanatlı yeterli heykelden tamamladıktan sonra tabii ekolojik sanat gibi farklı disiplinler arası bir alana geçmek enteresan. Benim için de enteresan oldu. Evet. Fakat bu şey kişisel eğilimlerle de ilgili bir şey. Biraz... Um, he, he, artık sanat ta tarihinde teorisinde çok tartışılan bir kavram var e, sanat hayat hayat sanat e, e, yani bu en önemli sorduğum sorulardan bir tanesi bu ne kadar kısalabilirdi yani 2009 yılında ekolojik sanat e, araştırmaları yaptığım e, da bu soru bu soruyla karşılaştım ve e, bu soru üzerine biraz hani e, hem pratik hem teorik çalışmalarda filan araştırmalarda bulundum. E, hikaye uzun tabi yani e, hani bu e, ama işin özünde e, şey hikayesi uzun hani bu lisans 26 yıl olmuş yani şöyle bir hesapladım. <gülüyor> Yaşınız <gülüyor> ortaya çıkacak. <gülüyor> <gülüyor> Çok, çok alaycı değilim çıkabilir. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi e, tabii e, kısa cahani programımız e, yetmeyebilir. Çok uzun şeyler söylenebilir bu konuda. Evet, e, yani e, o yarat... Alınanın e, kabul olmasıyla ilgili bir kişisel bir şeyim var. E, buna tarz mı demek lazım, anlayış mı demek lazım? Bir alışkanlığım var. Daha doğrusu var olanı kabul etmeme gibisinden bir özelliğim. Bu da aslında e, öğrencilerimizi falan konuşurken e, tavsiye ettiğimiz bir şey. O konuda risk almaları Hı -hı. ve e, farklı olanı araştırmaları e, konusunda. Yani bu bende e, bir anlamda e, doğal olarak var yani bunun için kendimizi zorlamama e, gerek gerekmiyor yani e, e, bu e, bir e, sanat konusunda ise bu çok e, önemli bir şey yani bu yaratıcı e, cesareti gücü e, elde etmek gerekiyor dolayısıyla heykelin e, ee, hem insanlar arasında hem sanatçılar yani insanlar dersen derken heykel e, sanata yakın olmayan insanlar arasında bir Hı. algısı var. Ee, sanat içerisinde de bir algı var. Bazen akademik olarak bakılabiliyor. Ee, dolayısıyla ben heykeli ne kadar alanını ne kadar genişletebilirim sorusuna e, e, geldi. Ve bu o günkü çalışmalarımla ekolojik çalışmalarımla çakıştı. Dolayısıyla artık ben zaten şey disiplinler arası çalışan bir insanım. Performans, yerleştirme sanatı heykel zaten var. Hani o olunca e, ve sanat tarihinde bu alanı e, izin verince e, ben zaten e, kendiniz orada buldunuz. <gülüyor> o, orada bu buldum yani alan genişlemiş oldu. O e, şeyi bu biz hareket etmeden önce tabii ki sanatçılar olarak şeyi e, e, sorgulamak zorundayız. Önceli ve sonrayı sorgulamak zorundayız. Yapılanı da sorgulamak zorundayız. Bu e, bu e, heykeli ee, şu an için ben aslında e, e, zamana ve mekana yayılmış bir sanat olarak görüyorum e, ekolojik sanat içerisinde. Performans da öyle zamana ve mekana yayılmış durumda ilerliyor. Performans aslında tanımladığım yer benim ekolojik faaliyetlerim. Yani bahçecilik, arıcılık, hı hı. E, şehir ba şehir bahçeciliği bu orası önemli. Oraya da değinmem gerekiyor. Şehir bahçeciliği, şehirde arıcılık, şehirde tavuk yetiştirmeyi ben performans olarak e, tanımlıyorum. Ve onun yani e, e, ta bir tavuk benim için bir e, heykele dönüşmüş oluyor. Yani çok iddialı bir e, laf etmiş olacağım yani çok, çok genel göre ama çok güzel yani oldu öyle bir şey dönüştü. Evet çok güzel hocam. Şimdi e, zaten ben de lafı oraya getireceğim. Bundan yaklaşık 10 sene önce sizin üniversitenin yani Marmara Üniversitesi'nin içinde küçücük bir alanda atalık tohumlarla evet. şehir bahçeciliği, kent bahçeciliği yapmaya evet. başladınız. Bu da Organik Heykel isminde bir proje kapsamında başlamış. Zaten evet. sizin ne heykelin sınırlarını genişletmekten bahsediyorsunuz. Evet. Nasıl başladı, hangi ihtiyaca yönelik olarak tasarlandı bu çalışma? İsterseniz biraz ondan bahsedelim. Evet şey yok olan şey bu aslında yoktan hani far etmek gibi bir mesela bu çok sıradan bir laf gibi geldi ama şu, anda şu anda. Yani şey, <gülüyor> şey aslında içerden bir şekilde var olan bir şey değil şöyle söyleyeyim. Bazen çocukluğum benim aa, aa, şeyde Nide'liyiz ni bu arada Nide Altınhisar. Hmm. E, Ama Almanya doğumlusunuz değil mi? Almanya evet. doğumluyum evet babam orada 12 sene göçmen olarak yaşamış sonra hmm. e, kaza geçirerek e, Türkiye'ye hmm. e, emekli olarak e, evet. gelmiş evet. E, um, ...çok enteresan hikayeler bunlar tabii yani. Beyaz <gülüyor> konumuzdan başlıyor aslında <gülüyor> bu. Yani çocukluğumda şöyle çok benim sonradan aslında çocukluğu temmuz aylarında ailem e, şey memlekete e, giderdi, köye giderdi. Ve ben beni on gün on beş gün orada bırakırlardı. Ben acayip sıkılırdım. Ama, köyde? Evet köyde. Acayip sıkılırdım çünkü yalnızdım ve arkadaşlarım yoktu o yüzden sıkılıyordum. Ve benim e, beni biraz e, şey... şey İzole ettiler yani kendiliğinden beni korumak adına e, köylü, köydeki çocuklarla oynamamı engellediler. Aa, Ama şu şey burada geç. söylemek istediğim asıl mesele e, sıkılmamın sebebi o da asıl mesele şu... E, Salatalık ve fasulye sırıkların altında dolaştığımı ben hatırlarım ve şu an için benim için mükemmel anılar olarak geliyor yani bunlar çok belki 4-5 yıl boyunca hani Temmuz'da 10-15 gün gittiğim yerlerde sonuçta köylü değilim ama... Ee, ...şu an için öyle bir nostalji ve içeride öyle bir şey gümbürtü kopuyor ki... E, ...yani hmm. bunun etkisi olmuş olabilir mi acaba diye düşünüyorum. Yani gel gör ki bir yerde e, Tatçı'dan gelen domates tohumunu... E, te, ...yani e, dikerek e, gelişen başka bir şey var. Yani bu hayatta aslında bu, bu fragmanların hepsi bir şekilde... Anıların hepsi bir şekilde birleşiyor. Bizi bir gizli bir yönlendirmesi var gibi geliyor bana. Kesinlikle. Dolayısıyla o yüzden olmayan bir şey çıkmıyor da bir anlamda. Yani geçmişimizle alakalı, şimdiki ile alakalı. Biz kendimizi nasıl yönlendirdiğimiz ve geliştirdiğimizle alakalı. Ve o bir şekilde onlar birleşiyor bu hayatta. Yani o tatçıdan gelen tohumlar ve benim sanata olan bakışım, sanat tanımlama e, kaygım kendimi bir yere oturtma ne kadar karşı olma e, ge, e, yani geleneksel yapıya ne kadar karşı olsam da kendimi sağlam bir şeye oturtma kaygısı filan e, bir şey olma kaygısı bütün bunlar e, hepsi bir şekilde e, e, okulda Güzel Sanatlar Fakültesi'nde e, e, genetiği değiştirilmiş organiz, organizmaları düşünerek e, on, onlar hakkında kafa yorarak bütün bunlar bu şekilde gelişti ve tabii ki bir strateji meselesidir sanat ve öyle görüyorum. Şimdi her zaman tesadüfi şeyler değil bunlar özellikle ekolojik sanat gibi stratejik bir sanat yani doğanın yok oluşuna insanların şehirdeki ben kötü alışkanlıklar diyeyim şimdi hı hı. şehirde geliştirdiğimiz steril ee, ...şehir yaşamına... E, e, ...karşı... E, m, ...yani... ...düşünceler... E, bütün beni bu serüvenin sanatın içersine iteledi aslında hı hı. ve onun üzerine strateji geliştirmeye başladım ben. İşte dediğim hayatta sanat nasıl yani bir şehir bahçesi öyle değil mi? Hı hı. Şimdi o benim hayatımın bir parçasıyla sanat da benim bir hayatım parçası. Peki bunun arasındaki o mesafeyi ne kadar kısaltırım da hı hı. hepsi birden sanat olur. E, sorusu e, böyle cevaplandı. E, Kentin içine e, aslında hani kırsalı getirdiğiniz gibi bir şey oldu. Kentin içinde bahçe ve aracılık. E, evet. E, e, evet. Resmen böyle oldu. Şunu bak, baktım ki çünkü, çünkü Kırsal şey yok. Yani kentte yaşamımız bir beton betona gömüş vaziyetteyiz. Beton kendimize. ya da asfalt. <gülüyor> beton ve asfalt ya evet. toprak parçası yok. Çocuklarımıza sunabileceğimiz e, or, or, organik doğal bir e, yapı yok. Doğal yani şehri şimdi doğal yapı olarak mı kabul edeceğiz? Yani burada e, kocaman bir tartışma var aslında. Yani çok ne? tuhaf e, ve çıkamıyoruz. Yani bütün yollar tıkandığında e, İstanbul'dan çıkma şansımız yok. Kendimizi gömmüş vaziyetteyiz ve bu e, bu. Yani güncel bir kavram olan antroposeni çok iyi an, an, anlatıyor aslında. Yani kendi yok oluşumuzu habu hazırlamış ve e, aslında hazırlamış. Yani ya kendi Hı -hı. yok oluşumuzu hazırlamış ha, oluyoruz hocam. Evet. İçindeyiz yani. <gülüyor> i̇çindeyiz. E, bu evet. aslında bir e, çıkış, bu aslında bir e, hani farkındalık e, yaratma ve onun e, e, bütün bunlar aslında. Bunu anlatmıyor bile yani kültürel bir bir yok oluş, yok oluş var arıcılık Türkiye, Türkiye'de çok önemli bizim kendi Tavukçuluğumuz da öyle Hı -hı. bir bah bahçe kültürü e, yaşamış Bostan bir kültürü. E, çocukluğumuz var. Bütün bunlar e, yok olmuş, yok, atmış, e, yok edilmiş ve çocuklarımıza sunulmaz vaziyette. Yani bu da e, unutmamak e, gerekiyor. Evet hocam güzel güzel konuştuk hadi bir şarkıyla bir ara versek ondan sonra sohbetimize Tabii devam ki. etsek. Şimdi Çakanyo Palavetino'dan dinliyoruz Rio Cobrito comayo caudaloso, te ruego mirando al cielo, te pido que nos perdones a los hijos de este suelo, sustento de los nativos aparte de tu nobleza, sos el premio concedido de la madre naturaleza. Soy el río cobrizo, de mi Chaco salteño Soy desierto curtido, por la sal de los siglos Llevo el grito caliente por donde voy De mi Chaco, soy del monte Bravío el de los quebrachales, soy la senda dolida, desangrada el rocío, y en el filo del hacha que al rebolear voy muriendo. Chacu adentro, grita toda mi voz, un vagual arisco en mi corazón, mi amor padecer la chingada que tu miel nunca me deje de amor padecer vaya esta sambita para todos mis hermanos que viven a orilla del río Pilcomayo que venga la segunda mi almita cariño Soy espina de churquí, alas de guardamontes Sombra de algas cielo de mis paisanos Donde brotan las penas de al vago Suelto al viento, soy el hambre mataco. El de los chaguarales Soy el agua del río Tigre del Pilcomayo Voy buscando un remanso En mi atardecer Con mi canto Chacu adentro Grita toda mi voz Un arisco En mi corazón De Chihuahua de mi ayer, nunca dejes mi amor padecer. Lechiguana, que tu miel, nunca me dejes de amor padecer. sudan gelen de çok değerli bir konuğum var Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi heykel bölümünden doçent doktor Alaaddin Kirazcı. Evet hocamla ekolojik sanattan biraz konuştuk ee, anlatılacak o kadar çok şey var ki ama zamanımız var. çok kısıtlı evet. biraz işte kent bahçeciliğinden arıcılıktan bahsettik. Ee, bir de şey var hocam bu özellikle sudan gelenin konusuyla doğrudan evet. alakalı bir şey. Köy Göçüren diye bir kişisel sergi ve performansınız 2011 tarihli galiba evet. değil mi? Evet. Ondan biraz bahsetsek sonra yine arıcılığa bahçeciliğe döneriz. Köy Göçüren benim bazen şey hmm, söyleyemedim. <gülüyor> Köy götüren aslında çok biraz önce bahsettim ya fragmanlar hani bellek ...bazen birleşiyor, köy göçüren de biraz öyleydi. Hı -hı. Çocukluğumda okuduğum korkunç bir kitabın etkisi... ...bir anlamda o dönem çok tartışılan hidroelektrik santralleriyle çakıştı. Halen de tartışılıyor bir cehennem, cehennem imgesi oluştu ve insanoğlunun... ...biraz önce dedim ya kendi yok oluşunu hazırlayan aslında bir hala güncel olan konumuz olan, olan hidroelektrik santralleri o zaman çok daha tartış, daha tartışılıyor ve o dönemlerde ele, öyleydi. Elemler, şimdi çok fazla bir şey yapılmıyordu. Eylemler devam devam ediyordu. Evet. İnsanlar uyanmaya çalışıyordu, hareket et, hareketlenmeye çalışıyorlardı aslında. Fakat iş işten e, geçmek üzereydi. Yani çok hızlı çünkü kapitalizm o kadar e, yavaş değil hızlı hareket evet. ediyorlar. Um, e, evet e, bu konuya bu, bu konuyla bir şekilde zihnim meşgul olmaya başladı ve bunu... E, e, ...performans olarak nasıl e, ifade edebilirim, e, sergileyebilirim e, e, düşüncesi e, şekil aldı. Ve kişisel sergimde adını da köy göçüren olarak verdiğim kişisel sergimde e, yer verdim. Performansını e, yaptım açılış gününde. E, o... E, şey e, basitçe anlatmam gerekirse Hı -hı. suyun aslında su, su hakkı diye bir şey var suyun dönüşüm hakkı diye bir şey var yani su, suyun kendi hakkı e, evet dönme döngüsü hakkı evet. diye bir şey var e, o yağmur olarak tekrar gelir dağdan taştan akar ve akarsu e, su akar yani fakat hidroelektrik elektrik sentralleri öyle değil e, bir borunun içerisinde hapseder öldürür yani basit bir şekilde toprağın su, suyun bağını evet, keser kesinlikle yani. ve canlının insanın bağını keser ee, fakat durum bundan da vahim artık orada özelleştirme söz konusu oradaki köylü insan çeşmesinden akan suydan bile faydalanamayacak duruma gelmesi evet. anlamına geliyor hem toprağından oluyor aytolik sistemlerle yani... evet göç, göçe zorlanıyor ve fakir baykurtun e, e, köy e, fakir baykurtun bir e, Kitabı da o gün e, o zamanlar e, okudu, okudum ya da e, daha onca kadar hatırlıyorum. Çocuk kitapları var genelde. E, şey e, çok severim e, Fakir Baykurt'u. Köyden şehre göçü anlatıyor. E, Orada köy götüren aslında deve dikeni dediğimiz bir diken türü, kurakta yetişebiliyor, başka bir şeyde yetişemiyor kurakta hmm, başka bir şey yetişemiyor. O zaman biraz kuraklığın sembolü gibi yani. Evet, bir evet, bir anlamda yok olmanın o kuraklığın. Daha geniş perspektifte savaşın, bugün yaşadığımız savaşların, olacak savaşların e, ha, habercisi. Yani aslında biz farkında olmadan e, kendimizi bir felakete hazırlıyoruz yine. Yani onu tekrar tekrar söylemek zorunda evet. hissediyorum. E, ve bu, bu performans köy göçüren sergisi bu ortamda oluştu. Hı hı, çok güzel olmuş hocam. Teşekkür ederim. Şimdi... Birazcık daha arıcılıktan bahsedin. Çünkü hani evet. ilk bölümde çok şey yapamadık. Ne yapıyorsunuz evet. hocam? Nasıl başladı bu arıcılık? Merak. Ken ya, şey, sanıp, kentin içinde. Evet. Çünkü İstanbul'da hani arıcılık yapılacak bir çevre yokmuş gibi geliyor da çoğumuzun evet. kulağına. Nasıl oldu? Şey, ben de bunu yeni anlıyorum aslında. Şöyle, hala öğreniyorum. Şimdi arıcılık sertifikam var. Şimdi Milli Eğitim Bakanlığı'ndan destekli. Yani biz eğitimli, eğitimli hani demek de sakınca görmüyorum hani kibir olarak algılanmasın. Bizim gibi insanlar biraz bu eğitim olmadan bu işi direkt e, işin içerisine girmek e, biraz olmuyor. Evet. Tavuk da bunun eğitimini almadım gerçi ama ara meselesi olunca, <gülüyor> ama şehirde ara meselesi şey. olunca bunun eğitimini bir alalım ilk evet. önce. Yoksa ben aslında e, arıcılığa başlamadan birkaç sene önce bunu yapacaktım. Biraz bu sürdürülebilir yaşam oluşturma kaygısı içerisinde. Hepsi Aha. hepsi birbirini de destekleyen bir şey. Permakültür kavramını bugün e, biliyoruz. içimize e, daha da özellikle İstanbul gibi bir şehirde e, Buna e, gönü veren e, birçok insan var. Evet. E, bu e, bahçe bahçe arıcılık ve tavukçuluk meselesi e, olmata olmaz e, gibisinden bir mesele. E, fakat arıcılıkta şöyle bir şey var. Benim bu projenin ismi şehrin gizli arıları ve arıcaları. Orada bir şey sembolize ediyor aslında. Bu benim e, benim ne kadar görünür olup olmamamla ilgili değil. Aksine benim burada görünür olmam ve gizli kalmış, gizli kalmak zorunda kalan insanların korkusundan dolayı itilmiş, teraslarında gizli bahçelerinde gizli arıcılık ...yapan insanları temsil ediyor. Tavukçuluk da öyle aslında. Çok güzel. E, şehrin içerisinde var ama zapta ya şikayet olduğu takdirde itlaf ediyor zaapta. Arıcılık meselesinde de öyle. Arıcılık düzenlememiz bizim... Yani bu, bu yasal olarak yapamıyor muyuz bu? E, tabii... Yani, Aa, çok kötü. Ya hayvancılık yönetmeli yönetmeliği, yönetmeliği var Sonuçta burada, kendimiz için üretiyorsak ne üretiyoruz? Burada bunu söylemekten e, sakınmıyorum. E, sonuçta e, benim beni de tehlikeye atan bir şeymiş gibi. Hayır e, böyle, böyle düşünmüyorum. Ben aslında e, <gülüyor> konu konuşuluyor yayın... falan. Evet evet. <gülüyor> Türkiye'de ülkemizde e, bu konu konuşulmasın açığa çıkmasın gibi çok önemli bir noktaya değindiniz. Evet. E, hepimiz kapatıyoruz. Çıkarımıza dokunmadığı takdirde ses çıkarmıyoruz. Evet. Zabıtaya söylenmediği takdirde, şikayet edilmediği takdirde zabıta da göz yumuyor. Çünkü zabıtanın e, yani şimdi zabıtaya kötülüyor o, gibi olmuyor. Kolluk kuvvetleri sonuçta e, şey e, yerel yönetimler diyeyim daha doğrusu. E, e, yerel yönetimlerin içinde tavukçuluk ve arıcılık yapan insanlar olduğu halde bu böyle. Evet, evet. Yani hmm. e, aman şikayet olmasın. E, şimdi komşular. O yüzden şimdi, gizli ismi o kadar anlamlanıyor ki bu durumda. E, Tabi evet. ben şu an da biliyorum e, hem benim çalışmalarım hem de içsel o güçlerinden e, gelen bir şey. Balkonlarında, teraslarında arıcılık yapan insanlar var. Biliyor musunuz? Karşı komşuyu arı sokmamasına rağmen şikayet ediyor. Arabes seniyor, yani. evet, korkuyor. Evet, evet. Oysa ki, oysa ki dünyanın birçok yerinde yapılan bir şey bu. E, e, New York'ta 2003 e, yılından sonra e, insanların giz, insanlar gizli gizli arıcılık e, yapmaya başlıyorlar 2003'ten önce ve toplumsal bir harekete dönüşüyor bu. E, belediye başkanı yani be, e, belediye bu yasayı yönetmeliği değiştirmek zorunda kalıyor. Benim arzum bu yönde aslında Buna öne olmak bir anlamda Değişmesi Dolayla gerekiyor Dolayla birlikte başkaldırmak yani Aynen öyle çok ve güzel. onunla birlikte öğrenmek Arıcılığı ben hala öğreniyorum Ve sizin önemli bir sorunuz vardı Şehir içerisinde bu mümkün oluyor mu? Hı -hı. Şu an ben olmasını umuyordum Ama çok kritik bir noktadayız ee, şehirleşme o kadar vahşi ki Yeşil alan kalmamış vaziyette Çiçek, evet. çiçek gerekiyor arı için Ben e, parklarımızdaki Balkonlarımızdaki peyzaj saksılar kurtarır zannediyordum ama e, Bu sene ilk, ilk, ilk, ilk temmuz ayını yaşadım e, Arılar aç kaldı Beslemek zorunda kaldım Yoksa evet. kışı çıkaramazlar Evet çok, yani... çok acayip hocam gerçekten. Ama bu söylediğiniz şey e, bence biz bir program daha yapalım. Sadece arıcılık üzerine hakikaten evet, e, inanılmaz evet. güzel şeyler söylediniz. Yani bu resmen bir baş kaldırı ve aslında yeni bir yaşam biçimi, sürdürülebilir bir yaşam biçimini evet. şey Benim de ilk defa yaptığım şeyler. Var. Evet. Ee, ve e, ha o arı arı kendisini beslese yetecekti. Evet. Ama e, kendisini beslemiyor ki bal alayım. O evet. de Hayır, o beslenemeden bizi nasıl evet. besleyecek değil mi? Hocam evet. maalesef süremizin sonuna geldik. Keşke <gülüyor> yani şöyle bir saat olayda da konuşsaydık Ama dediğim gibi bir başka program daha yaparız. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Ayaklarınıza sağlık. Ekolojik sanatın esinden biraz bahsedebildik maalesef. <gülüyor> ee, daha Bahsettik sonra... bunların hepsi ekolojik sanat. Evet aynen hani daha konuşulacak çok şey anlamında <gülüyor> söylüyorum. Evet. Peki çok teşekkür ediyoruz. Ayaklarınıza sağlık. Efendim sudan gelenden bu haftalık bu kadar. Hoşça kalın. Sudan gelen, suya doğanın bilimin, sanatın, edebiyatın içinden bak bak. Hazırlayan ve sunan. Akgün İlhan